94.9 Açık Radyo Açık Dergiden merhaba herkese canlı yayındayız şu anda saat 19.07.23. Zamansız Köşesi'nden sesleniyoruz Burçak Konutman'la sizlere sana da merhaba Burçak. Merhaba. Evet bugünkü Zamansız Köşesi'nde bir konuğumuz olacaktı şu anda. Fırat Araboğlu sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni, çağdaş sanat ve sansürü konuşacağız bugün. Her şey yolunda giderse çünkü İstanbul'a başlayan kar yağışı ki... Çok yoğun olmamakla birlikte başlangıcında kısa sürmesine rağmen bütün trafiği ve hayatı altüst etmiş durumda. O yüzden Fırat Arabaoğlu henüz stüdyoya ulaşmadı. Biz de bunu fırsat bilerek bir şarkı dinleteceğiz size. Evet, zamansızın konu zamansız bir konuk oldu bugün. Ee, öyle bir durumumuz var. Ee, şarkı da, bu arada <gülüyor> Damon Rice, Coldwater. And oh, I've got is your hair. Evet, bir iki dakikalık bir gecikmeyle devam ediyoruz programımıza. Artık Coldwater'da gerek kalmadı çünkü Fırat Araboğlu stüdyodan içeri geldi. Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Teşekkür Uzun ederim. bir yolculuklu açık radyoya varışınız galiba 4.5'den evet, beri. Evet, kar ile birlikte tüm e, toplu ulaşım araçları trafik gerçekten tıkanmış durumda. Evet, siz gelmeden duydunuz mu bilmiyorum ama biz sizi dinleyicilerimize e, ana hatlarıyla tanıtmıştık, sizden söz etmiştik. Sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni olarak Çağdaş Sanat'ta Sansür adlı bir yazınız elimize geçti. Fakat bundan çok söz etmedik sizin izninizi almadan. Çünkü nerede yayınlanacağı konusunda, yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda herhangi bir fikrimiz olmadığı için bunu aslında sizin aktarmanızı tercih ettik. Çünkü bugün e, sizin de katılımınızla Çağdaş Sanat'ta Sansür konuşacağız. Konuşmaya isterseniz hemen ilk Olarak dinleyicilerimizi de bilmeyen dinleyicilerimizi de bilgilendirmek amacıyla İstanbul Modern'le başlatalım. İstanbul Modern'de bu süreç başlatan neler olmuştu? Bu bir Hayon ve İstanbul Modern arasında neler geçmişti? Bunu bir anımsatalım isterseniz Fırat Bey. Tabii ki. E, tabii 10 Aralık'ta İstanbul Modern'de bir gala modern gecesi düzenlenen mek istendi. Leven Çalıkoğlu küratör tarafından ve İstanbul Modern tarafından İstanbul Modern'in eğitim atölyeleri programına katkı sağlamak üzere sanatçılardan yapıt değil daha ziyade kendileri için eşsiz olan bir obje istendi. Veyahut da yapıt da olarak değerlendirilebilir aslında bu. Çünkü sanatçıların auralarının içinde buna kattıklarından dolayı. Fakat Levent Çalıkoğlu'nun Bubi'nin eserini yani David Hayo'nun eserini hı hı. kabul etmemesiyle ve Gala Modern'e almaması ile birlikte bunun bir sansür olup olmadığı konusunda güncel sanatta bir tartışma peydahı oldu. Çeşitli bildiriler kaleme alındı. Plastik Sanatçılar Derneği ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi tarafından Ayaka olarak kısaltılması geçiyor bugün basında. Hakan Akçuran'ın öncülüğünde bir... Sansür olduğuna dair bir metin yayınlandı ve buna ben de dahil çeşitli sanatçılar, sanat eleştirmenleri, küratörler, sanat tarihçileri e, hatta Bahadır Barutar gibi karikatüristler de dahil olarak e, imza <gülüyor> attılar. <gülüyor> Ee, ve arkasından da bunun üzerine hayal ve hakikat sergisi hala devam ediyor. Burada sergide işleri yer alan kadın sanatçılardan bazıları Mürüvvet Türk Yılmaz, Atıl Kunst, e, Ceren, Ceren Oykut Ceren gibi evet. e, sanatçılar işlerini çektiler. Ve e, 27 Aralık'ta da bununla ilgili sansürle ilgili burada bir sansür olduğuna dair bir e, ne diyeyim, performatif eylem düzenlendi. Ve o günkü söyleşiyi Mürüvvet Türk Yılmaz, Seda Hepsev e, sansür konusuna ayırdılar. Yani konsepti değiştirdiler. Ee, tartışmanın krizi buradan çıktı. Tam e, bu konu üzerine yorumlar biraz duruluyordu derken bu sefer İzmir'den bir haber geldi. Hı, Belki takip o'dan. etmişsinizdir. Evet, evet. Ee, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin açtığı e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki sergide üç tane e, fotoğraf indirildi. E, indirildi ve e, benim duyduğum kadarıyla birebir yerinde müşahede edemedim. E, bu yapıtlar... E, Kültür, ...sergilen kültür merkezindeki bir odaya kilitlenmiş evet. sanatçıların ve e, İFOT'un izni alınmadan. Bunun üzerine de onlar e, sergiyi tamamen, sanat tarihinde de bunun birkaç örneği var. E, belki yazımdan tekrar ben de bunu anımsatarak evet. şey yapabilirim. E, onlar da sergiyi tamamen bitirme kararı aldılar. Yani oldukça e, güncel bir biçimde, e, oldukça kıvılcımlı bir biçimde aslında güncel sanatta bir sansür konusu. Daha önceleri de örnekleri vardı. İlk defa bu kadar, Bilmiyorum Burçak bana katıldığında... ...ya da siz ilk defa bu kadar görünür oldu diyebilirim e, Tabii ki bunun etkisi şu da olabilir. Sadece güncel sanatta değil diğer alanlarda da kültür sanat edebiyat alanlarında da var olan... ...sansürün bir patlaması güncel sanatta yaşanınca herhalde daha çok göz önünde olmasına neden oldu. Burada merak ettiğim başka bir şey var. Dinleyicilerimiz de merak ediyor olabilirler. Leven Çalıkoğlu nezdinde İstanbul Modern hangi gerekçeyle bu binin eserini koydurtmak istemedi? Şimdi e, tabi İstanbul moderni oldukça ketum ve e, çok küçük e, kısa paragraflardan oluşan açıklamaları var. Fakat e, şöyle bir gerçek var algıladığımız kadarıyla. E, küratörle ki bu Gala modernse bunun adı bunun bir küratörü olmasını ben çok açıkçası anlamlı bulmuyorum. E, bunu Levent Çalıkoğlu'na da e, beyan etmiştim. Neticede bir meslektaşım ve evet. aynı derneğin üyesiyiz bu arada. E, Uluslararası Sanat İleştirmenleri Derneği'nin. E, fakat... Bubi'nin yani sanatçı David Hayo'nun son ana kadar bir e, oturak bir Otur. sandalye evet. olarak e, lanse ettiği işini son iki gün kala e, bir oturak ekleyerek değiştirmesinin hı hı. E, küratörün e, kabul etmemesine neden olduğu şu an yorumlayabileceğimiz şey. Yani küratör aslında sürece hakimken birden sanatçının son anda sana bir sürprizim var diyerek. Bu yapıtı birden dönüştürmesi aslında küratörün de bunu kabul etmemesi tüm bu yaşadığımız sürecin ana etmeni. Zaten tüm e, anahtar cümlede bunun etrafında dönüyor. E, mesela e, Levent Çalıkoğlu ya da herhangi bir küratör bu bir sergi olsaydı bunu değiştirmeyecek miydi? Bu bir gala modern olduğu için ve e, kamuya kapalı sadece e, davetlileri, kesime, davetini, davetlileri, davetlileri zengin kesimi açık olduğu için hatırlarsınız hatta daha önce. ...Balkan Naci İslimyeli'nin bir bayrağı vardı... ...ve bu bayrak bir hı hı. Azeri iş adamı tarafından satın alınıp... ...TSK'ya bağışlandı, oldukça da yüklü bir miktar vardı... <gülüyor> e, gibi. ...aslında Galamo'dan böyle kapalı bir sunum... ...zaten Ayaka'nın yani... ...bizim derneğimizin yönetim kurulunun ama benim değil... ...çünkü sadece yönetim kurulunun bildirisiydi... ...onların... Hı hı. E, muallakta kalarak bu konuyu daha ziyade sansür olarak nitelendirmemelerinin nedeni... ...bunun kamuya kapalı bir e, etkinlik olması, sergi olmaması... E, ...bir tür müzayede gibi, müzayede değil çünkü taban fiyatları yok bunların Hı -hı. o gecede... Hı -hı. E, ...bir tür e, destek adı altında düzenlendiğine dair, sergi olmadığına dair... ...sansür olmadığı kanaatinde olmaları ki ben bu fikirde değilim... E, ...küratörün böyle bir şeyi almama lüksü olduğunu düşünmüyorum. Evet, evet... Aynı zamanda sizin sesli mensubu olduğunuz derneğin bildirisine dönecek olursak bu bildiri de yeterince sarih ve net bir dille yazılmadığı kanaatindeyiz. Kapalı bir bildiri hı hı. olduğu kanaatindeyim. Evet, evet. Zaten dikkat ederseniz hani biraz göz gezdirdiğinizde güncel sanata aşina olduğunuzda ilk... ...ilk bildiriye imza atanlar içerisinde... ...Ayaka üyeleri olduğunu da göreceksiniz. Evet. Hakan ee, Akçuran'ın bildiğim... Hakan Akçuran'ın evet. metninde işte Beral Madra... Hı hı. ...Ali Akay... Hı hı. ...iki kurucu üyelerdir bu arada. Hı hı. Ferhat Özgür... ...daha sonra gerçi Ferhat imzasını geri aldı. Çeşitli nedenlerden <gülüyor> dolayı. Fakat Ayaka'nın kurucu üyeleri... ...ya da üyeleri de ilk metinde var. Daha sonra hatta devam eden süreçte... ...daha da diğer Ayaka üyeleri imza attılar. Yanlış hatırlamıyorsam Adnan Yıldız gibi diye düşünüyorum. <gülüyor> yani şey <gülüyor> aradan girmiş gibi <gülüyor> oldum ama hani e, aslında Hakan Akçuran'ın e, bildirgesi en net olandı galiba. Ondan sonra Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği ve Aykan'ın e, bildirgeleriyle biraz daha böyle başka bir noktaya gitti, gitti gibi geliyor bana. PSD Çünkü, yani Plastik Sanatçılar Derneği pardon burçak kestim. PSD ve e, Sanat Eleştirmenleri Derneği bu, bu e, sürecin sansürü olmadığı kanaatindeler. Evet ama Hakan Akçıro'nun bildirgesinde bu ve bunun gibi her türlü durumda sanatçılara uygulanan sansüre karşıyız diye evet, zaten sansüre bir yazı vardı atında. orada. Yani hani her türlü duruma karşı biz karşıyız karşı olanlar da bizim yanımızda olmalı diye bir yazı vardı. Hakan Akçıro en azından onu teklif etti. Evet burada evet. ikinizde bir soru sormak istiyorum ben Bu süreç aslında bir tarafından Baktığımızda hayra bir şeye de işaret ediyor o da demin işte dernekten söz ettik Hakan Akçuran'ın metninden bahsettik Sansür metninden bahsettik Bu sanatçılar arasında ciddi bir ayrışma Neden oldu ayrılmaya neden oldu Daha doğrusu bu ayrılmada Temelde Eğer sınıflandırabilirse Kaç kolla karşılaşıyoruz ve hangi gerekçelerle böyle bir ayrışım var ortalıkta. İşte bu krizin özü dilerim Burçak Bu krizin son günlerinde benim bir gün gazetesinde bir makalem yayınlandı. Orada ben gerçekten çok eleştiri aldım hani sanat dünyasını kategorize mi ediyorsun diye. Hani bir sanat tarihi refleksiyle kategorize etmek istemedim ama analitik bir yaklaşımla da belli grupları, belli tipolojileri göz önüne sürmek zorundaydım. Benim gözlemlediğim tabii Bir Plastik Sanatçılar Derneği sansür değil diyor. Hı hı. Ki Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye şubesi sansür değil diyor. Üç Hakan Akçura'nın e, öncülüğünde diyelim Hakan'a da sürekli var tabii Hakan Akçura'nın öncülüğünde e, örgütlenen bir e, kısım sansür olduğu kanaatinde dördüncüsü Hakan Akçura öncülüğünde imzalanan metnin yanında olmayıp da yine bunu sansür olarak Nitelendiren ve açık konuşmak gerekirse Bubi'nin e, sanatçı olarak tavrını da eleştiren hı hı. E, ve e, kadın sanatçıların e, öncü olduğu bir grup var. İşte Mürüvvet, Türk Yılmaz, Atıl Kunst, e, Jeren Oykut gibi Onların, sanatçıların. Şey. Onlar sansür olarak nitelendirmekte. Neliman Polat da var bunların içinde. E, onlar da sansür diye nitelendirip fakat e, Bubi'nin de özellikle çok ketum davranması hı hı. E, ve açık konuşmak gerekirse. Hani Bubi'yi biz Levent Çalıkoğlu'nu dinledik dernek olarak. Levent evet. geldi açıklamasını yaptığı. İster kabul edersiniz, etmezsiniz ama oraya gelmesi çok önemliydi. E, çünkü ben de ilk defa yüz yüze ondan bunu dinleme şansım oldu. E, fakat bu bir davet ettiğimizde gelmedi. Ama bu bir daha sonra ben televizyon kanallarında gördüğüm zaman hani hem toplum önünde konuşmayıp konuşmaktan çekinip ama kamera karşısında hani derler ya 70 milyon klişesinin karşısında da aslında konuşmayı kabul etmesi bu da aslında bir soru işareti. Bunu sanatçı olarak soru işaretini koyacağım ama ben de olayın yine <gülüyor> yanındayım. Tabii bu süreç içerisinde çok önemli isimler var. Yani çok özür dilerim. <gülüyor> Hiçbir şey sansür haklı çıkarmaz. Buvin'in tavrı bu da tabii olsa. Ki, tabii işte, ki tabii ki o kesinlikle o konuda ben de şüphesiz evet. aynı fikirdeyim. Ee, bunun dışında aslında çok önemli yani güncel sanatta önemli rolleri üstlenen fakat hala bu konuda e, futbolu azla konuşursak topa girmeyen isimler de var. Hı -hı. Çok önemli isimler var. Bir beşinci grup olarak ben onları görüyorum. Hani birkaç isim öne çıkarmayayım ama güncel sanatta sıklıkla adlarını duyduğumuz, sergilerini gördüğümüz, Hatta bienal sanatçıları olan ismini hiç e, yok böyle bir olay yokmuş Ses gibi davrananlar var. Yani. Hani kinik bir duruş mudur? Süreci mi gözlemliyorlar bilmiyorum nedenini. Çağdaş sanatta kinik apolitik durum çok sıklıkla gördüğümüz evet. bir şey. Hani e, tabii bir altıncı grup var gerçekten bu olayla ilgili tek bir fikri olmayan bir sanatçı grubu vardır. Onları da bırakmak <gülüyor> Allah lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya sanat tarihi çok da ya, onları anmayacaktır tabii. Evet, evet. E, yani ben altı tane grup gözlemledim diyebilirim. <gülüyor> bir şey ekleyebilirim. Yani burada aslında e, bu işten, yani bu işte olurken e, aslında öylesem bu bu işler kime yaradı, kime yaramadı? Bir e, İslam moderni e yaramadı. Bir açıdan yani Levent Çalıkoğlu'na hiç yaramadı. Çünkü mesela Levent Çalıkoğlu'nun evet size açıklaması olmuş ama basına bariz bir şekilde açıklaması olmadı. Yani bariz bir şekilde bunu direkt bir kendini savunmak adına bir gayrette de bulunmadı. Ç çeşitli yerlerde de mesela siyah band toplantısına da gelmedi sanatçıların e, bir araya gelip bu konuyu tartıştıkları. Ee, o, ...o açıdan hani o negatif de, diye düşünebiliriz. Bu bir bence bir yerde eğer o televizyon hareketleri falan... <gülüyor> ...orada böyle kendine bir bayağı bir şeyi çıkarmış gibi gözüküyor. İyi bir durum çıkarmış gibi gözüküyor. Ama bence Aykay'la e, Uluslararası, e, Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği bence yine... ...bir karambol durumu yarattı. Orada da bir eksiklik hissedildi bence sanatçılar bazında. Bu noktada da o siyah bantın etrafında aslında... Sorduğun gibi bir ayrışma diyorsun ama tam tersi bir birleşmeye yol açtı bu. Hı hı. Ve bir baktı ki sanatçılar biz bu, bu ve bu gibi durumlarda ne yapabiliyoruz? Nasıl haklara sahibiz? Nasıl haklara sahip değiliz? Hayır abi hiçbir hakka sahip değiliz doğru düzgün. Ne yapacağımızı bilmiyoruz durumuna düştüler. Hatta bu şey gibi geçen bir yerde de bu dönüyordu. İşte sigorta bu en son ile birlikte sanatçıların sigorta durumu yani insanların sigortası olmayanların sigortanın yaptırmalısı gerekiyor. Bir şekilde kendi cebinden. E çoğu sanatçı da bir yerde sigortasız bulunuyor. Mesela bu durumda da aynı şey ortaya çıktı. Yani sigortamız yok, gündemlemiz yok. Yani bu gibi durumlar sanatçıların kendi durumlarını düşünmelerine alıyor. Ama bugüne kadar benim gözlemlediğim ya bir şekilde bir araya gelmek zordu. Ama bu gibi durumları demek ki artık bir araya gelmek mi, durmak mı ne gerekiyor? Şimdi eskiden hani belki sen daha iyi bilirsin... Ee, işte bazı sergilere o sanatçı varsa ben yokum, bu kuratörle sen çalışıyorsan ben yokum diyen insanlar e, şu anda hayır abi biz bir deyiz kusura bakmayın yani bir şey yapmamız gerekiyor artık demeye başladı. Bu çok iyi bir şey. Bir de ikinci bir tartışma da en çok belki de Madra dile getirdi diye düşünüyorum. Özellikle İstanbul Modern'in nasıl bir müze olduğu üzerinden bir tartışma e, başladı denebilir. Yani İstanbul Modern'i kimse o kaleyi sallayamıyordu belki dışarıdan. E şimdi kendi kendine o kalede sallanmaya başladı. Ya bundan sonra İstanbul Modern nasıl bir stratejiyle devam edecek? Hatta bir Bereloj'un en son bir günde yazdığı şey de vardı. Hani İstanbul Modern ismini aldığında sen zaten hani bir şehre ya bir müzeye direkt İstanbul'u koyduğunda orayı kamulaştırmış da oluyorsun bir yerde. Evet. Çünkü dışarıdan gelen adam, "Aa İstanbul Modern, hadi bakalım." diyor. Ama orada özel koleksiyon da görüyorsun. ...durmadan. Yani bu gibi durumlar... tartışmaya aç açılması gerekiyor. Zaten benim dışarıdan... ...hani ben hiçbir olayların içinde bir tek... ...Hakan şeyinde yazısına isim koydum. Onun dışında hiçbir şeye katılmadım... ...etmedim, bulunmadım. Yani, bütün bunlar sonunda... ...hani işte müze... ...durumunun netleşmesi gerekiyor. Sanatçıların örgütlenme... ...durumunun netleşmesi gerekiyor. E, bunların üzerine de... ...yani... Artık bu alan madem bu kadar dikkate alınıyor sansür buraya da giriyordu ama artık dikkat çekmeye başlıyor o zaman bir, bir şeyler oluşması gerekiyor bir platformlar oluşması gerekiyor yani olay sadece işte sanattan sermayeden gerekli paraları cebe indirmekle olmuyor. Başka şeyler de yapmak Tabii gerekiyor. Tabii ki yani ben bu konunun yani bu eğer bu bir tırnak içinde kaotik bir ortamsa ve bu ortam yaratılmışsa bunun hayra vesile olduğunu düşünüyorum yani. Hı hı, e, çünkü e, telif haklarının konuşulması sanatçılarla birlikte şunu söyleyeyim. ben de dahil yani eleştirmenlerin de bu dönen e, sanat sektörü ve sanat dünyası içerisinde hak ettikleri değeri görmemeleri onların da telif hakları yazıların telif haklarının ödenmesi evet. çok komik telif ücretlerine yazılar yazıyor eleştirmenler bunların tartışılmaya açılması sanatçıların sigortası, işlerin sigortası, genç sanatçıların sömürüsünün engellenmesi. Belli bir isme geldiğinizde galeriyle iyi bir anlaşma imzalayabilirsiniz ama genç sanatçılar galeriler tarafından sömürülüyorlar. Hani bunlar maalesef bilinen ama dile getirilmeyen gerçekler. Belki bunların biraz şeffaflaşması ki rüvetlerin ana argümanı buydu ve ben bunun arkasındayım. Sonuna kadar şeffaflık, Hani hı hı. müze sanatçı ilişkisinde şeffaflık, galeri sanatçı ilişkisinde şeffaflık gibi konular da ben e, güzel şeylere vesile olacağını düşünüyorum bu tartışmanın ileriki vadeden. Umarım e, ama tam da bu esnada e, sözüne ettiğimiz iki derneğin bir kez daha şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Çünkü en büyük görev bu anlamda onlara düşüyor sanırım sanatçıların örgütü bir şekilde bir, bir de, var olabilmeleri Ben tabii için. esprili bir şekilde Levent Çalıkoğlu'na şeyi söylemiştim. Hani i̇stesen beceremezsin PSD ile Ayakayı sanki ikisi de sansür ha. değil bunun diye ve e, ...tamamen e, tesadüfi bir şekilde aynı gün bildiri yayınlamaları ee, oldukça ilginçti. Bir de şey de ilginç şimdi, onu da düşünmek gerekiyor ama... ...hani tam Plastik Sanatçılar Derneği bir dernek, okey hani onu kabul ediyorum. Ee, Ayka da, o, o dernek, da sanatçı ele, eleştirmenler üzerinden Her ikisi de UNESCO'ya bağlı, evet. E, bir Hı. dernek ama hani bu noktada belki genç sanatçıların... ...ya da günümüz o güncel sanat tırnak içinde, güncel sanat içinde üretim yapan sanatçıları oluşturan gerçekten temsil eden bir grup var mı? Bu noktada yok ki Hakan Akturan'ın yazısı orada tek kaynak gibi oluştu. Ama yani bu hani çok Hani bir yandan haklısın, da plastik sanatçılar O da şeyi ha. hani böyle boşlukları da oluştu. Yani görmüş oluyoruz böyle olaylar silsilesinde. Çünkü belki yeni bir örgütlenme modeline gitmek lazım. Çünkü evet, hani Plastik Sanatçılar Derneği öyle ya da böyle açık. Yani Bedri Baykam'ın öncülüğünde bu derneğin sanatçıların tamamını temsil etmediği Onların bu görüşlere katılmadığı gayet açık bunu ilan etmenin bir lüzumu yok tekrar 1500'e yakın üyesi olmakla daha önce ben birkaç kere yaz yazdım için PSD'nin çeşitli üyeler tarafından hı hı. eleştirildim ama ortada olan gerçek bu hı hı. hani bu e, ulusalcı yaklaşımla hiçbir sanatçı kendisine oraya ait hissetmiyor, hı, hissetmiyor. öyle bir değil. durum da var yani hani hı. o yüzden biraz dile getirme bir şeyinde bulundum. Hı. Evet. YouTube Çok vallahi. güzel geçti. Yine süre <gülüyor> bitti ama söyleyeyim O zaman şöyle söyleyeyim. Fırat'ın yazısında yani önümüzdeki dönem yayınlanacak yazıda. Hani bir yandan da şöyle bir ipucu vermekte belki fayda var. E, sadece Türkiye üzerindeki e, sansür değil. Ve sansürün tarihini, güncel sanattaki sansürün tarihine Tabii. ilişkinde Sadece önemli Sadece 15 bilgiler. saniyelik bilgileriyle Azerbaycan e, pavyonunda Bayramadır'ın türesöründe evet, Aydan evet. Salakova'nın işlerinin engellenmesi bile en güncel örneklerden Elbet, biri. Evet, elbette. Keşke vaktimiz olsaydı fakat bu burada kalmayacak. Çünkü bu tartışma Hı. devam edeceği için bize zamansızda dönem dönem bu sanatta sansür meselesine tekrar döneceğiz. Evet. Katkınızdan türü çok. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür bu karda kışta için. geldin. Çok teşekkürler. Ben fırsat. çok teşekkür ederim. Sağol. Evet. 94.9'a çık Radyo Açık Dergi'nin içindeki zamansız köşesinde bu akşam Burçak Konukman'la birlikte Fırat Arapoğlu'nu ağırladık. Sanat eleştirmeni ve sanat tarihçisi Çağdaş Sanat'ta sansürü vaktimiz el verdiğince ah. konuşmuş olduk. Haftaya görüşmek üzere. Ses geldi mi ya? Evet. Devam. <gülüyor> zamansız This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space.